Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 3. bölüm Yazan Mustafa Koç Yiğit, yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayanlar, anlatan Özlem sönmez Aslı elin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Baba Levent Çelmen, Sevgi Servet Pandur, Ece Emine Sergen.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 Aynı okulda öğretmen olan Sevgi'yle evlenmek istemiş, konuyu çocuklarına da açmıştır. Ona hayır diyemeyen Aslı yine üzülmektedir. Bu problemi çözemedim Ece. Çok kolay Aslı, bak şimdi. Bir dik üçgenin bir açısı 40 dereceyse üçüncü açısı kaç derecedir diye soruyor. Dik üçgen denildiğine göre bir açımız 90 derecedir. Üçüncü açıyı bulmak da su içmek kadar kolaydır. Öyle değil mi? Efendim. Sen beni dinlemiyorsun Aslı. Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Söyle bakayım ben en son ne dedim? Hı? Şey, e, üçgen e, Hı. bir üçgenin iki açısı da e, şey dinlememişsin işte. Başım şişti de ondan. Gel. Derse biraz ara verelim. Şimdi çok güzel bir dizi başlayacak. Yapma aslı. Ders çalışmaya başlayalım. Daha 15 dakika oldu. Hadi Ece. Bu diziyi daha önce hiç kaçırmadım. Bugün de kaçırmak istemiyorum. İnan çok güzel. Bak sana geçen bölümleri anlatayım. Hayır Aslı. Biliyorsun öğretmenimiz aynı apartmanda oturduğumuzu bildiğinden seninle ders çalışmam için beni görevlendirdi. Öğretmen bildiklerimi sana öğretmediğimi sanacak. Yarın her şeyi olduğu gibi öğretmeni anlatırım ona göre. Ee anlatırsan anlat. E, Kafama almıyor zorla mı? Ne yapayım? Yapma Aslı. Senin çok zeki olduğunu biliyorum. Eskiden sen bana ders çalıştırırdın hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Yine aynı zekaya sahipsin. Ne değişti ki? Çok şey değişti. Alışamadım. Alışamadım. Hala alışamadım. Neye alışamadın Aslı? Annemin yokluğuna. Bir de şu lanet olası tahta bacağı. <gülüyor> seni anlıyorum. Ama biliyorsun Hayır Başım. anlamıyorsun. Herkes tutturmuş. Seni anlıyorum seni anlıyorum. Ne anlıyorsun? Hiç kimse anlamıyor. Ben, ben her gece rüyamda annemi görürüm. Onunla el ele uçsuz bucaksız yemyeşil çimlerin üzerinde koşarım. Ben her rüyamda düşerim. Dizim acır Annem acıyan dizime pansuman yapar Acıya rağmen Gülerek uyanırım Bir bakarım ki Yanımda ne annem var Ne de acıyabilecek dizim Sonra Sonra içim acır İşte O acıyı hiçbiriniz anlayamazsınız Haklısın Ama bak, Evet haklıyım Koşamamak var ya Koşamamak ne demektir bilemezsiniz şu tahta bacakla, topallaya topallaya yürürken Sana yönelmiş bakışların altında ezilmenin ne demek olduğunu bilemezsin Ay canım arkadaşım benim Akşam evinize gittiğinizde mutfakta annenize Anne ne pişiriyorsun diye sorarsınız Bense Eve geldiğimde makarna mı yoksa yumurta mı pişirsem diye düşünürüm Yapma Aslı kendimi suçlu gibi hissediyorum <gülüyor> Sıra bakma Üzdümse özür dilerim. Ben seni kendime çok yakın bulduğumdan içimi döktüm işte. <gülüyor> Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ağlama canım kardeşim. Ağlama lütfen. Bunlar yetmiyormuş gibi. Başımıza bir dert daha geliyor. Daha ne gelecek Aslı? Beni korkutuyorsun bak. Üvey anne. Ne? Ay durup dururken bu da neredeyse? Çıktı. Durup dururken değil. Bir süredir varmış da biz yeni öğrendik. Ay bak buna çok üzüldüm. Senin gözünü korkutmayayım ama üvey anne kötüdür. Biliyorum. İkinci sınıftayken benimle aynı sırada oturan Sibel diye bir kız vardı hatırladın mı? Ay elbette hatırladım. İşte o Sibel'in üvey annesi vardı. Üvey annesi Sibel'in bacaklarını çimdikliğe çimdikliğe morartırdı. Sen nereden biliyorsun bunu? Sibel bacaklarını açıp morlukları bana gösterirdi. <gülüyor> Ay, ay kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Kızmam söyle. <gülüyor> Gücenmek de yok ama sözer Tamam canım söz. Senin üvey annen sana öyle yapamaz. Neden? Protez bacağını çimdikleyemez ki. <gülüyor> Hiç bir <içeğim> yoktu. <gülüyor> Nereden aklına gelir böyle Hay şeyler? Ay iyi biraz komiklik yapayım istedim. Şaka bir yana her üvey anne öyle kötü değildir. Ben biliyorum. Kötüdür. Kim o? Biz geldik. Ooo! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, geç geç Aslı'cığım. Sen de Barış'cığım gel. Zamanlamanız o kadar isabetli ki balıklar neredeyse kızarmak üzere. ...bu çiçekler hepimizden sana. Evet. Ah, teşekkür ederim. Ne kadar güzel çiçekler bunlar. Ha, siz geçin şöyle. Rahatınıza bakın. Ben şunları bir mazoya koyup hemen geliyorum. Yardıma ihtiyacın var mı? Ah, hayır hayır. Hemen sofraya oturabiliriz. E, siz masaya buyurun ben geliyorum. Yardım istemediğinden eminsin değil mi? Her şey hazır. Yalnız balıkları getireceğim. <gülüyor> Bu ne kadar güzel bir sofra böyle. Bahçe gibi. O kadar abartmayın canım. Şımarırım sonra. Hadi çocuklar. Aslı, Aslı sen şöyle otur. Barışçığım sen de ablanın yanına geçiver. Hemen geliyorum. Haklısın baba. Yıllardır böyle güzel bir masaya oturmamıştık. Oğlum. İşte balıklarımız da geldi. Şöyle sıradan servis yapıyorum, tamam mı? <gülüyor> evet. ah. Hamsiler de çok güzel kızarmış. <gülüyor> Barış'cığım, bunlar hamsi değil. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Bakalım bilecek misiniz? Ee, önce tadına bakalım tabii. <gülüyor> hmm. Hmm. Tamam. Görünüşü hamsi gibi ama <gülüyor> tadı değişik. Ee, sahi bu nedir? Siz bilin bakalım çocuklar. Evet Aslı. Ben balıkları fazla tanımam. Sen Barış... Az evet. önce söylediğin hamsi sözünde biraz doğruluk payı var ama eksik. Bilmiyorum. Bu balığa Ege'nin hamsisi de derler. Adı Papalina. Sardalya'nın küçüğüdür. Babam gönderdi. Bugün Ayvalık otobüsünü karşılayıp aldım. Peki masadaki sebzeleri bilin bakalım. Eee e, şu zeytinyağlı taze fasulye gibi. <gülüyor> Aferin Barış. Tam bilemesen de yaklaşıyorsun. Fasulyenin bir akrabası. Börülecek. Ne yalan söyleyeyim ben hayatımda hiç börülce yemedim. <gülüyor> Bizim Antep'te de olmazdı bu sebzeler. <gülüyor> bu soruda sana Aslı. Şundan ye bakalım ne olduğunu bilebilecek misin? Aa ben söyleyeyim. Önce yiyin. Sanırım bilemeyeceksiniz. Bahse giren var mı? E, varım nesine? Kitabına. Bilemezsen bana benim istediğim bir kitap alacaksın. Tamam. Bilirsen ben sana istediğin kitabı alacağım tamam mı? Tamam. Başka bahse giren var mı? Var. Ben de varım. Anlaştık tamam. Hmm, şey bu. zeytin Zeytinyağlı yaprak sarma. <gülüyor> Yine yarısını bildim Barış. Ama hangi bitkinin yaprağı? E, asma yaprağı. Hayır bilemedin. Bilen var mı? Şimdi e, asma yaprağı olmadığı kesin de... <gülüyor> ...acaba ne yaprağı... E, ...ben bilemeyeceğim. Pazı sarma. Hayır hiçbiriniz bilemediniz. Ebeğümeci yaprağının sarmasıdır bu. E, yaprak sarma olduğunu bildim ama hiç mızıkçılar kalkışma barış. Kitabı mı isterim ona göre. Sevgi haklı çocuklar üçümüzde birer kitap kaybettik. Kaçış yok alacağız. Üç kitaplık listemi yarın okulda sana veririm Arif. Peki diğer yemek ve salatalar için bahse girmek isteyen var mı? E, hayır ben yokum. Ben de yokum. Ben de yokum. <gülüyor> Sen geçim yolunu bulmuşsun. Yemeği bedavaya getireceksin. Oo, yemekler zaten bedavaya gelmişti. Nasıl yani? Şöyle, bu masada gördüğün hiçbir şeye para vermedim. Balıkları, kalamarı, salatasını yaptığı ahtapotu... ...salatadaki yeşillikleri, börülceyi, ebe gümecini... ...bunları pişirdiğim zeytinyağını... ...kısaca her şeyi babam gönderdi. Oo, ne iyi baba. <gülüyor> i̇yidir. Hem de çok iyidir. Ayvalık'ın bir köyünde oturur. Ben o köyde büyüdüm. Annemi kaybettiğimde sizden daha küçüktüm. Dört yaşındaydım. Beni babam büyüttü. Küçük bir balıkçı teknesi... Biraz toprağa var. Balıkçılık yapar ve toprakla uğraşır. Kar amacıyla sebze yetiştirmez. Kendi ihtiyacını karşılar. Sevdiklerine dağıtır. Bana gönderir. Balıkçılıkla geçinir. Beni öyle yokluk içinde okuttu ki anlatamam. Yetmiş yaşını geçti ama hala çalışır. Bana bir şeyler gönderebilmek için çırpınıp durur. İnsanın böyle bir babaya sahip olması... ...gerçekten büyük bir şans... Benim annem babam yok. Onlar Antep'te yaşarken bana da bazı şeyler gelirdi. Antep fıstığı, bulgur, sumak, biber. Onlar öldükten sonra artık memleketten hiçbir şey gelmez oldu. Sevgi seni kıskandım demeyeceğim ama inan imrendim. Teşekkür ederim. Gönderdiği bu nimetler için... ...babana da teşekkürler. Teşekkürünü babama iletirim. Babama her şeyimi anlatırım. Bugün şu anda... ...şu sofrada kimlerle ne yediğimi bilebilir. Zaten bunları sizin için gönderdik. Tabii selam ve sevgilerini de. Ne kadar güzel bir baba kızı ilişkisi. Sizleri çok merak ediyor. Gerçi hepiniz hakkında birçok bilgiye sahip. Ama yine de görmek istiyor. Sizi çok seveceğinden eminim. Ben şanslıyım. Düşünsenize... ...böyle bir babaya sahibim. Bana göre dünyanın en güzel yerinde... ...Ayvalık'ta doğup büyüdüm. Denizi, yüzmeyi, sporu... ...öğretmenliği çok seviyorum. Yakında... ...çok güzel bir şeyim daha olacak. Sizin gibi güzel bir ailem. Teşekkür ederim Sevgi. Siz gelmeden önce... ...ne düşündün biliyor musunuz? Ne düşündün? Bir ay sonra yani okullar tatil olunca... ...evleneceğiz ya. Evet. İki güzel şeyi bir arada yapalım diyorum. Neyi? Biz balayı yaparız. Çocuklar da tatil. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır çok ciddiyim. Çocuklarla beraber balayı tatili yapacağız. Hem de çok uzun olacak öyle mi? Evet. Ya maaşlarımızla geçinen birer öğretmen olduğumuzu unuttun herhalde. Hayır unutmadım. Sevgiciğim zaten nikahta bir sürü masrafımız olacak. Nasıl böyle düşünebiliyorsun anlamıyorum. Yani uzun tatil ne demektir? ...kaç paraya yapılır biliyor musun? <gülüyor> İlahi Arif! Şimdi anladım bu kadar ciddileşmenin nedenini. Benim çok zengin olduğumu unutuyorsunuz. Aa gerçekten mi? Gerçekten. Dünyanın en güzel yeri Ayvalık'ta... ...bir balıkçı köyünde bir evimiz var. Evin arkasında... ...her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği... ...bir bahçemiz var. Bahçemizde yaz kış... ...buz gibi suyu olan bir kuyumuz var... ...su ihtiyacınızı kuyudan mı karşılıyorsunuz? Evet, bahçeyi de oradan suluyoruz. Ee, başka? E, başka ne? E, hani çok zenginim diyorsunuz ya, başka neyiniz var? Ha, başka, başka çok iyi kalpli bir babam, onun da motorlu bir teknesi var. E, sadece teknesi mi var? Olur mu hiç? Hemen evimizin önünde midye tarlalarımız var. Gerçekten mi? Çok mu büyük? Bir ucundan baktığında... ...diğer ucunu göremeyecek kadar büyük. Aa, beni kandırıyorsunuz. Şaka yapıyorsunuz. İnan bana doğru söylüyorum. <gülüyor> ben anladım. Gerçekten doğru söylüyorum. Hayır doğru olamaz. <gülüyor> Kimsenin tarlası uçsuz bucaksız değil. Olur olur. Biraz kafanı çalıştırsana akıllım. Ha? Midye nerede olur? E, denizde. <gülüyor> Aa, şimdi anladım. Midye tarlanızın ne olduğunu şimdi anladım. Çok <gülüyor> ya. Sevmekten korkma. Mustafa Koç Yiğit'in yazdığı oyunun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak